Dünya mirası adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçum. Merhaba. Bugün Açık Radyo Stüdyomuzda Asu ile beraber ben Derya Sanatçı Hera Büyüktaşçıyanı konuk ediyoruz Sevgili Hera hoş geldin Hoş bulduk Hoş geldin Hoş bulduk Direk Heybeli Adalısın. Direkt evet. başlayayım. <gülüyor> evet herhalde Heybeli Adalı. Evet. evet sürekli orada oturuyor. Evet. Yaz kış orada oturuyor. De evet. Deden mi esas? Dedem Heybeli, Heybeli doğumlu. Ee, yaşamanın büyük bir bölümünde orada yaşamış. Ta ki işte şehre geri dönüp Cihangir bölgesine geri dönene evet. kadar. Sonra ben de e, sanırım 18 yıla yakın oluyor yaz kış yaşamaya başlamam. Ondan hmm. önce yazlıkçı olarak çocukken Heybeli'deydik. Evet. Çok kimlikli, kültürlü bir aileden geliyorsun. Yarı Rum, yarı e, Ermeni. Evet. evet. Bir ailen var. E, i̇şlerinde toplumsal kimlik, bellek, aidiyet, ötekillik, e, tekillik ve zenefobi yani yabancı korkusu, nefret e, gibi kavramlar üzerine e, odaklanıyorsun, çalışıyorsun. Hı hı. Çok enerjiksin. Üretken bir sanatçısın. Gerçekten çok tebrik ederiz. Ve çok genç. Evet. <gülüyor> Doğru. Ee, i̇stersen 2015 yılında katıldığın 56. Venedik Biennial'i, e, Ulusal Ermenistan Pavyonu'nda yer aldığın eserinle başlayalım. Hı hı. Orada e, büyük ödülü de almıştı o sene. Evet, Altın Aslan Ödülü. Ne ödül almıştı? Altın Aslan Ödülü. Sen Lazora Adası'nın Anadolu'dan başlayıp Venedik'te sonlanan öyküsünü bize... İstersen bir anlatmaya Tabii başlayayım işte. ee, Esasında orada ürettiğim eser e, O adayla çok spesifik Olarak bağlantılıydı e, Ve ilginç olarak aslında benim gittiğim Ermeni okulum Hitaryan e, Ermeni okuluydu Pangaltı Ermeni Lisesi olarak geçer e, Ve o adada aslında e, Tesadüfi olarak keşfettim ki e, Bu okulun kurulduğu Esas manastırın olduğu adı aslında e, Ve hikayesi Aslında hem e, kitapları Hem matbaa tarihini ...aslında yazılı tarihi kapsayan bir şeye sahip. Anadolu'da başlıyor hikaye. Sebaste, Sebaste'de yani Sivas'ta doğan hmm. Mkhitar adında genç bir rahip var. Ve 1700'lü yılların başında bir ideali var, bir teoloji okulu kurmak. Aslında bu teoloji okulu sadece... ...Ermenileri kapsayan bir... E, ...nasıl diyeyim... ...sadece din odaklı değil aslında... ...Ermeni diline e, odaklanmaya çalışan... ...bir yandan da... E, ...literatüre, e, bilime ve sanata da... ...odaklanmaya çalışan bir eğitim kurumu... ...yani çok kapsamlı bir e, aslında hayali var... ...çok ütopik bir yandan da... E, ...ikinci hayali de... ...bir Ermeni matbaası kurmak... ...ve bu hayalle Sivas'tan yola çıkıp... ...1701'de Konstantinye'ye geliyor... E, ...ve kendisine bu okulun lerini atmak için bir arazi aramaya başlıyor e, o dönemde Osmanlı e, Osmanlı'dan bir türlü izin alamıyor e, herhangi bir arazi bulamıyor e, ama e, tek yaptığı şey aslında Galata'da yaşadığı bir evde ilk e, kitabını e, basmak. Elle hatta kendi yapıyor sanırım kitabı. Ama sonra tabii o bütün bu gerilimlerden, politik gerilimlerden dolayı Mora Yarımadası'na gidiyor. Ve orada bir 15 yıla yakın kalıyor. 1715'e kadar kalıyor. Ve o dönem içerisinde aslında Anadolu'dan ve aslında Orta Asya'dan birçok Ermeni gencini toplamaya başlıyor. Rahip adayı olarak birazcık da. Ama çoğu mesela Ermenice bilgisi olmayanlara... ...çok ciddi bir e, seviyede e, literatür Ermenicisi aslında e, öğretmeye başlıyor. E, ve böyle böyle yavaş yavaş aslında bir komünitesi de oluşmaya başlıyor. Katolik Ermenileri bu arada. E, Osmanlı ve Venedik Savaşı döneminde Mora Yarımadası da çok çalkantılı bir dönem geçirdiği için e, Venedik'e göçüyor... Aslında o dönemde Venedik'e çok kültür göçü var sadece Ermeni cemaati değil bunun gibi birçok farklı küçük mikro cemaatler de var Venedik'te. Ee, ve o dönemin dükasından izin almaya çalışıyorlar ki bir arazi versinler ya da ufak bir bölge verip okulun temellerini kurmak istiyorlar aslında. Ee, ve bir yıl içerisinde e, eski bir e, le lepra hastalarının aslında karantinaya alınmış olduğu bir ada var San Nazaro adası. Ve e, eski hastanenin yıkıntıları olduğu için bu adayı onlara tahsis ediyorlar ve... ...oraya yerleşmeye başlıyorlar. Ee, 1736 ya da e, 40'a kadar binanın inşası e, bitiyor. Kilise inşa ediliyor ilk. Ve daha sonra okul inşa edilip eğitime başlıyorlar. Ama esas ilginç olan 1789'da matbaayı kuruyorlar. Hmm. E, ve aslında minicik bir ada. Venedik'in açıklarında gittiğiniz zaman e, küçücük bir ada... Ee, ama e, Avrupa'daki e, o dönemin en önemlisi zaten Hollanda'da, Amsterdam'da matbaa merkezi e, kitap basımının en önemli olduğu şehirlerden biri. Ve bunların ikincisi de aslında San Lazaro oluyor. Çünkü poliglot kitaplar basıyorlar. Bu da çok önemli. Yani bu kadar minicik bir yerde e, 1789'dan 2000'li yılların başına kadar matbaa aktif devam ediyor aslında. Ve rahipler tarafından e, kitaplar basılıyor. Çok dilli değil mi? Evet. Çok fazla. Evet. Hmm. Ve bu üretimin ötesinde aslında şey de çok önemli çünkü aslında Sivas'tan yola çıkan Mahitar bir yandan kitaplarını da yani o kadar yıl içerisindeki külliyatını da bu adaya getiriyor. Hmm. Ee, ve onun ölümünden sonra da zamanla 400 pardon 250 bine yakın el yazması birikiyor. Bunların içerisinde eski Kur'anlar var, e, Selçuk yazıtları var, e, eski İnciller var, bir sürü e, çeşit e, el yazması var. E, günümüze kadar da 400 bine yakın kitap ve kendi bastıkları kitaplar da bunun e, içerisinde. Çok eski mesela doğal tarih müzeleri var şu an kapalı çünkü çok şey kötü durumda o kısım hı hı. kapalı duruyor ama onun dışında birçok sanat eseri de var antik Yunan'dan işte birçok kişi hibe etmiş tabi bu koleksiyonları. Ee, o yüzden manastırın etrafında gezdiğiniz zaman aslında böyle bir ütopik bir adadasınız hissiyatına kapılıyorsunuz. Çünkü her yer bilgiyle, her, her yerde bilgiyle çevrilisiniz Bilgi aslında. Bilgi üzerine kurulu bir ada değil mi? Evet. Yani bilgiyi evet. yeniden yorumlamak, toplamak, arşivlemek, evet, kütüphaneye evet. herhalde o dönemde. Yani çok dilli matbarcılık yaptığına göre bir sürü insan Avrupa'dan geliyormuş bu adaya. Evet aslında yazarlar, aydınlanma çağında çok Tam fazla. Hı hı. E, çünkü girdiğiniz zaman o dönemin mesela Tiepolo var bunun gibi birçok dönemin ressamları da orada. Aslında şu an dediğimiz bu sanat, misafir sanatçı programları gibi o dönemde gidip orada vakit geçirip üretmişler. E, bunlardan bir tanesi de Lord Byron e, ve benim aslında bir yenaldeki projemde Lord Byron'ın odasında yer alıyordu ve oradan biraz yola çıktı. Lord Byron 28 yaşındayken Venedik'e geliyor ve gezileri sırasında bu adayı keşfediyor. Ve giderek sık sefer oluyor. Daha neredeyse her gün gitmeye başlıyor. Ve o dönem özellikle Milton hayranı olduğu için Milton'ın Kayıp Cennet kitabından yola çıkarak Ermenice öğrenmeye karar veriyor. Ama Ermenice hiçbir zaman Ermenice demiyor. Kayıp Cennet'in dili diyor. Hmm. O kitaptan kaynaklı olarak. Ee, ve e, orada rahiplerle beraber onlardan eğitim alıp Ermenice öğrenmeye başlıyor. Aslında adada bulduğum bir e, yayın vardı. E, o yayında e, şeyin Bayra'nın kendi yayıncısına yazdığı mektuplar vardı. İşte e, neredeyse her ay yazdığı mektuplarda işte şey yazıyor. O süreci görüyorsunuz aslında. Ermenicenin ne kadar zor olduğunu. Yani yazılı dilin. İşte e, mesela komik terimler de vardı. Böyle çok kıvırcık harfler. İşte hani benim... E, yani alışık olduğum yazın dilinin çok dışında bir türlü alışamıyorum ama işte kararlıyım öğreneceğim diyor. Ama bir yandan da mesela yazılı dile yabancılaştığını hissediyorken diğer taraftan da rahiplerin yaşamıyla beraber Ermenik kimliği ve kültürünü öğrenmeye başlıyor ve aslında... Kimliğin bir bariyer olduğundan bahsediyor yani sadece politik bir e, e, öteki, yani o ötekiliğin aslında sadece bir insanlar arasında bir duvar oluşturduğunu hmm. am ama bilginin bunu bir şekilde aşacağından bahsediyor. Ve dört yıl içerisinde Ermenice öğreniyor. Onun bir çalışma odası vardı benim işimin de yer aldığı e, ve o odadaki kitapların bir çoğunu İngilizce'den Ermenice'ye Ermenice'den İngilizce'ye çeviriyor. Ve ilk yarı Ermeni yarı İngilizce e, gramer kitabını yayınlıyor hmm. o adada. Nortumbayların bu merak konusuyla e, senin merak edişin sizlere aynı yola götürmüş evet, galiba. Evet. Senin e, Lazaro adası ile buluşman da bir merak üzerine ve bir tesadüfi. Tesadüfi evet e, aslında e, yani bir araştırma yapmak için gitmiştim Venedik'e başka bir işim için e, ve ee, sahilde yürürken ya kış ya sanırım Kasım ayıydı sahilde yürürken böyle ıpıslak bir A4 tarifi fotokopi böyle e, mü, mürekkebi akmış ama Ermenice harfi olduğunu anlayınca böyle bir şaşırdım sonra okulumun adını gördüm ve oradan hatırladım aslında çocukken bahsederlerdi ama üzerinde çok durmazlardı okulun tarihinden ve işte bir ...15 dakika kalmıştı motora... ...ve San Zakaria iskelesinden... ...motora binip adaya gittin. Ve aslında adada beni karşılayan... ...başka bir şey vardı. Benim için çok duygusal... ...bir şeyi bir andı. Ee, Armenia diye bir... ...tekne var. Ee, aslında... ...Armenya teknesinden ben... E, ...2006 yılında ilk rantingle tanıştığım zaman... ...o dönem bir araştırma yapıyordum. Akdenizlilik kimliği üzerine bir sergi vardı. Ve Ermenilerin Akdeniz'le nasıl bir bağlantısı var diye araştırırken... ...bu tekneden bahsetmişti bana. Bir gün yani bütün dünyayı gezmiş bir gemi... ...ve 38 harfe adanmış, Ermeni alfabesine adanmış bir tekne. Teknenin yanında bütün alfabe yazılıdır. Ve adı da Armenia. Hmm. Bir gün... ...dünyada gittiğin herhangi bir yerde... ...karşına çıkarsa beni hatırlarsın demişti. Ve iskeleye yanaşırken... ...yavaş yavaş teknenin belirdiğini görünce... ...benim için çok... E, ...tuhaf bir andı gerçekten. Ve tam gir, gi, girdiğiniz zaman adaya... ...hoş geldin yazar Ermenice. Ve tuhaf bir şeydi çünkü... ...Ermenice'yi gündelik dilimde kullansam da... ...yazılı dile uzun zamandır... E, ...bu kadar e, çok mesafeliydim. Ve bu aslında Biennale ...ben kendi dilime tekrar... Sahip çıkmaya başladım diyebilirim. Tekrar okuyup tekrar yazmaya başladım. Evet bu kütüphane aslında böyle bir odaklanma sağlıyor değil mi? Evet. evet. Sen, yani Lazaro adasında böyle bir kütüphane Ermenici Ermeni dili değil mi? Evet. Ve matbaayla bunların çoğaltılmış evet, olması. Evet. Ve buradan aslında belki senin ilginç bir adayla ilgili bir ada anlayışın var diyelim değil mi Bir hı hı. adaya ilişkin Ada kavramına ilişkin bir bakış açın var. Belki bu çalışmaların ortaya hı hı. çıktı bilmiyorum. ya yani heybeli adada da yaşadığın için ve biz de tabi ki adaların korunması için uğraştığımız için yani adalara yeni bir bakış açısı açmaya çalışıyoruz bizde senin dolayısıyla Bakışın çok ilginç belki Hı -hı. biraz bunu şimdi anlatırsın Hı -hı. yani böyle bir ütopik Hı -hı. ütopya diyorsun bilgi diyorsun evet. odaklanma diyorsun. Ya aslında yani bunlardan çok daha önce ada yani çocukluğundan beri gidip geldiğim bir yer ama aslında ada fiziksel bir toprak parçası olsa da bir zihinsel de bir alan aynı zamanda... Oraya ulaşmak için bir çaba harcamanız gerekiyor mesela vapura binip gidiyorsunuz şehirden uzaklaşıyorsunuz sesten zamandan her şeyden uzaklaşıyorsunuz ee, kaçtığınız ya da çok zamandır unuttuğunuz bir şeyin saklandığı yer aslında ada bir yandan da. Ee, bu fiziksel kısmı ama zihinsel kısmına gelirsek aslında hepimiz kendi çapımızda adalarız. Ee, yani kalabalığın içerisinde de tek başımıza kendimizle kaldığımız an aslında bizim adayla bir araya geldiğimiz an aslında. Ee, kendi kendi olmaktan kaçma gibi bir mesele de var şu anki bütün toplumların yapısında. O yüzden de kendi adalarından kaçma hali var insanlarda. Ee, bir de bir yandan da aslında hafızayla bağlantılandırıyorum. Çünkü... E ...uzakta olan bir mekandan bahsediyoruz... ...aslında geçmiş anılar, tarih dediğimiz her şey... ...adalar gibi... ...onlara ulaşmak için... ...ya hatırlamamız gerekiyor... Yani hatırlamanın bilgisi, şeyine, gemisine binip gitmemiz ve ona ulaşmamız hmm. gerekiyor. Ve onu yaşatmak için etrafında dönüp anlamamız gerekiyor. Ee, aslında bir yazarlardan bir tanesi galiba Saramago'ydu. Bir adayı anlamak için dışına çıkmak gerekir. Uzaktan neye benzediğini anlamak için. Aslında olayların dışına çıkıp bakmayı da gerektiren bir şey. Hmm. Birazcık böyle e, zihinsel ve manevi anlamları üzerinden okuyorum adayı. Ama hmm. tabii ki şimdiki top Toplum yapısında ve şehirleşmede de çok farklı bir yer aslında hepimiz için farklı bir yeri var bence adanın kaçtığımız da bir yer çok yakınlaştı değil mi şimdi bizim kendi adalarımız yakınlaştırmaya çalışıyorlar <gülüyor> <Değil mi>? evet <gülüyor> ada, <gülüyor> ada adla bir installationında e, e, var ee, sonra 20 dolar 20 kilo diye Hı -hı. bir çalışma var bunlar hep esasında adalara e, göndermeler yapan ada odaklı çalışmaların yani bir ada e, metaforu var çalışmaların var. E, 20 dolar Şöyle 20 şimdi. kilo sadece evet. hepsinden farklı olarak o benim küratörlüğünü yaptığım hmm. bir sergiydi 1964 sürgünün 50. yıl dönümüydü. Ee, orada yani çok adalarla bağlantısı şöyle var ya yani adalardan sürgün edilmiş insanlarla mülakatlar yapılmıştı hı hı. ama bir yandan da hikayenin bütününe baktığınız zaman sürgün meselesi de biraz adayla alakalı hı. bir şey çünkü ada aslında bir yandan da hayali bir mekan birçoğumuz için bilinmeyen demek aslında ada. ...yani mesela biz şimdi adada yaşıyoruz... ...ama adaya günü birlik gelenler için... ...çok tekinsiz bir yer... ...bir sonraki adımı... ...ya da bir sonraki sokağın arkasında ne bulacağını... ...bilmediği bir hmm. yer ada... E, ...o yüzden aslında sürgüne geri dönecek olursam... ...ertesi günü nerede... ...hikayesinin ya da yaşamanın... E, ...yerleşeceğini... ...yer bulacağını... E, ...temelleneceğini bilmediği bir zaman dilimi var... ...o yüzden aslında hayali bir adaya doğru gidiyor... ...sürükleniyor insanlar... ...hala da bunu aslında... Yaşadığımız şu anda bile görüyoruz ve yaşıyoruz aslında hepimiz. Yani şey diyorsun sen adalar aslında ya az sayıda insanın yaşadığı ve genellikle ziyaret edilen ya da sürgüne yollanılan ki bizim Tabii, adalar için böyle prens bir şey. adaları aslında sürgün yeriymiş bir dönem. Evet. E şimdi Lazaro ise e, bir okul kurulmak üzere çok özel bir ama amaçla yine de, yine de e, eskiden lepra hastalarının karantina evet. adasıymış yani evet. o da ilginç. Yine i̇lginç. Evet. Aslında eskiden bir hastalığı iyileştirirken diğer tarafta zihinleri iyileştirmeye dönüşen bir şeye dönüşüyor. Aslında ütopyanın saklandığı bir yere dönüşüyor. Ya yani heybeli ...Ruhban Okulu'na buradan gelecek olursak... Evet. ...yani Hı -hı. aslında bizim... ...adalarımızda da buna çok benzer... ...bir hikaye var. Evet, Sürgün evet. yeri önce... ...sonra işte manastırların... ...kurulması, Heyberi Ruhban Okulu'nun... Evet. ...kurulması mesela Hı -hı. değil mi? Yani evet. bir... E, ...ütopya diyorsun sen buna. Yani ne, ne kastediyorsun? Ütop ütopya çünkü... ya yani ...bilgi dediğimiz şey aslında şu anki toplumları... ...kurtaracak olan şey. Hı -hı. Ötekilik dediğimiz şeyi ya da... E, e, ya ...kendimizi geliştirebileceğimiz ve hayata tutunabileceğimiz tek şey bilgi aslında. Ee, ve bu kurumlar, bu eğitim kurumları teolojik okullardan bahsediyor olsak da... ...aslında hepsinin odağında insan sevgisi de var. Ee, bilimsel bilgi de var, sanatsal bilgi de var. bütün Aslında hayata dair bütün bilgiler var. O yüzden de o adada bütün onlarla çevrilisiniz. Yani ruhban okulu olmasa da herhangi bir adada olsa... Ee, yine bir hayata dair olan bilgilerle çevrili olduğunuz bir yer aslında. Ee, Ruhban Okulu'na gelecek olursak, yani benim için özeldi çünkü hem yaşadığım adada yaşadığım adayla San Lazaro arasında böyle bir bağ olduğunu keşfettim. Yani yaşadığım adada da böyle bir benzer bir eğitim kurumu var ve en eski köklü eğitim kurumlarından bir tanesi. Ve aslında e Konudan konuya atlıyorum belki ama e, Heybel'i sanırım Prens Adaları tarihine Bizans'taki bu sürgün adaları kontekstinin dışında olan tek ada aslında. Hmm. Yani diğerleri kadar çok zulüm e, yaşanmamış bir ada aslında Heybel'i. E, belki de e, dini anlamda çok e, bir e, merkez olduğu için daha ruhsallığın daha çok yaşandığı bir ada olduğu için manastırlardan dolayı belki... Heyre ile en az nasibini almış adalardan birisi. O yüzden de belki bu titreşimleri de, o zulmün hmm. titreşimleri de belki yok adada. Hmm. Esas da azıcık şeyden de bahsedebilir miyiz hmm. dinleyicilerimiz için bilmeyenler? Kütüphane alanının yani alanında dünyanın en önemli kütüphanelerinden sayılıyor. Evet, evet. İşte 80 bin adet şey var ve farklı dillerden farklı konulara... ...ayet kitaplar hı -hı, var. Hı -hı. Ee, sanırım... ...şu sıra bu kitaplar dijitalleştiriliyor. Evet, evet. İşte Erasmus öğrencilere... ...geliyor dönüşümlü hı -hı, olarak hı -hı, çalışıyor. Hı -hı. Hatta zamanda galiba... ...bu kitapları koruyabilmek için... ...bahçeden topladıkları yani... ...şeyin okulun bahçesinden... ...toplanan lavantalar torbalara konulup... ...kitapların hı -hı. arasına konuyormuş ki... ...haşerelerden konusun ha, <gülüyor> evet, diye. Evet, evet, yani duymuş, şöyle evet. bir kısacık bilgi... ...veyelim yani, istedim. Şey, e, yani Ruhban Okulu'nun... ...aslında kurulumundan... ...başlamak gerekir. Çünkü... E, ...aslında e, orada hali hazırda... da Manastırı var. 9. yüzyıldan kalma Bizans Manastırı. Onun üzerine e, aslında... ...onunla beraber okul e, kuruluyor. E, aslında kütüphane okul kurulmadan önce... ...Patrik e, sanırım... E, ...3. Metrofanes tarafından... ...bir koleksiyon oluşturulmaya başlıyor. Aslında kendi elinde olan halihazırdaki ...300 tane el yazmasıyla... ...aslında bir toplanmış... ...bir kitap var aslında... E, ka, e, ...Katerina Komnena gibi... ...Bizans... E, ...döneminden kalma birçok... E, ...yazarın e, şeyleri var... ...el yazmaları hmm. var... ...ama daha sonra e, okulun kurulmasıyla... ...1844'te kuruluyor okul... ...ilk başta binanın içerisinde değil... E, ...binanın biraz dışında... ...iki katlı bir e, yapı olarak... ...inşa ediliyor... ...1852 ile 53 arasında... ...iki katlı bir bina inşa ediyor... ...Patrick Germanos yaptırıyor bunu da... Ee, ama çok büyük bir deprem oluyor 1890'larda sanırım hmm. ve o deprem sonrasında e, şu anki e, ruhban okulu inşa edildiği zaman onun içerisinde bir yer veriliyor e, o da Periklis Fotiadis inşa ediyor pi şeklinde bir bina. Hmm. 1927'de kütüphane tamamıyla binanın şu an bildiğimiz o şey zemin katındaki katına taşınıyor kütüphane ve girdiğiniz zaman böyle gerçekten bir zaman diliminde gibisiniz yani San Lazaro'da yaşadığım hissiyatı orada da yaşamıştım gittiğim zaman zamanın ve sesin ötesinde bir yer böyle koridor koridor sizi dalga dalga hmm. bilgiyle donatan ve siz dillerden bahsetmiştiniz sanırım şu an var olmayan yani çok çok eski dillerin kitapları da var orada. Hmm, yani evet. şunu diyebilir miyiz? Az vakit kaldı çünkü. Hı -hı. Yani aslında adalar bu iki ada. Hı -hı. Ve belki adalara genelleştirilebilir mi? Ama bir metafor olarak ada aslında e, bir yolculuk. bir Bir taraftan terk ediş belki, bir taraftan kavuşmak, bir ama bilgiye odaklanmak. Hiçbir zaman aslında kaybolmayacak tek gerçeklik olan bilgi aslında insanın evet. özündeki zihniyle baş başa kaldığı yegane yer evet. ve bu iki örnekte bence dünyadaki en değerli ve korunması gereken e, yerlerden birisi. Aslında kendi başında onlar da birer ada aslında. Adanın içinde ada Adalı. gibiler. Evet. Çok, çok kısa gelecekle ilgili planlarından da bahsedebilir misin? Çünkü çok her alanda sıkıştığımız bir dönemden geçiyoruz. Yani özgür hissediyor musun öncelikle çalışmalarında evet. ve hani planların ne kısacık? Çalışmalarımda özgür kendim kendi içsel adama kapandığım zaman evet belki bir nevi özgür hissediyorum ama tabii ki içinden geçtiğimiz dönem zor bir dönem olduğu için çok köşeye sıkıştığım zamanlar üretim anlamında üretim zamanlar olabiliyor. Adada yaşamak o anlamda kurtarıyor. Ee, gelecek proje yani projelerden şu an ilk söyleyebileceğim aslında e, e, şu an kesin e, bilgilerini paylaşamayacağım ama e, Sibel Horadanın küratörlüğünü yapacağı daire galeride bir sergi yer alacak. E, Batık Ada Vordoni ile ilgili bir sergi e, Ekim ayının başında açılacak sergi e, o konuda size bilgilendireceğim. Evet. Sevgililere çok teşekkür ediyorum size konuk olduğun için programımızın sonuna geldik. Teşekkürler. Efendim e, yerel mitleri ve tarihi birer metafor olarak kullanan sanatçı Hera Taşçıyan'ı ağırladık bugün. E, dünya Mirası Adalar Facebook sayfamızdan tüm bilgilere ulaşabilir, bizi takip edebilir. Konuklarımız ve konularımızla ilgili görsel ve linklere ulaşabilirsiniz. En önemlisi Adaları UNESCO'ya dünya mirası olması için yapılan çalışmaları takip edip dahilde olabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın kalın adalar hepimizin. Evet, hoşça kalın. Hoşça kalın. Dünya mirası adalar.